Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-vahidil-kahhar. Ves-salatu ves-selamu ala nabiyina'l-mühtar. Ve ala alihi ve sahbihi'l-ethar ve ala jami'il-enbiya'i vel-mursalin el Kıymetli kardeşlerim, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin o kutlu mirasını biraz olsun anlamak, tanımak, hayatlarımıza taşımak için buradayız. Ben şunu temenni ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum, sizden de temenni ediyorum. İnşallah söylenen sözleri ona buna havale etmeden kendi üzerlerimizi alırız. İnşallah kendimizi hakikatlerin muhatapları olarak konumlandırırız. İnşallah amacımız sadece bilgimiz artsın değil, imanımız artsın. O iman amellerimizi bereketlendirsin diye buradayız. İnşallah zaman ve mekan farklarını aldırmadan aradan 14 asır geçse bile Peygamber iklimine yaslanarak yürümenin yollarını burada beraberce bulabiliriz. Dua edelim Allah bu hakikatten bizleri ayırmasın ve bizi böyle güzel bir nimetle mükafatlandırsın. Bu ancak Allah'ın büyük bir mükafatıyla nimetiyle olabilecek bir şeydir. E tabii ki onun bahşetmesinin de bir sünneti yasası vardır. O yasaya uygun olan olarak davrananlar o hikmetten geçen dersteki o ifadeyi anlayın. Tekrardan zihinlerinizde çağrıştırın. Allah'ın kullarına verdiği o tarifsiz ve büyük servet olan hikmetten istenilen oranda istifade edilmiş olur. Temennimiz o. Mevla bundan geri koymasın bizleri. Asr-ı saadet dediğimiz o dünyayı tanıma gibi hepimizin, bir sorumluluğu var ancak bu sorumluluk sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasında olan şahıslarla hadiselerle olaylarla bilgi üzerinden ya da vefa üzerinden bir bağ kurmak değildir şimdi sahabeyi biz tanımaya anlamaya çalıştığımız zaman onlar Resulullah'ın arkadaşlarıydı dolayısıyla Mecburen daha fazla tanımalıyız gibi bir yaklaşım yalnız başına yetmez. Çünkü o dünyaya ait şeyler bizim tarihimizle geleneğimizle alakadar değildir sadece. İmanımızla alakadar şeylerdir. Öyle olduğu için de meseleye daha farklı bir ehemmiyetle yaklaşmak durumundayız. Hal böyle olmasına rağmen zaman zaman asr-ı saadetle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dünyayla zamanla bazı arızalı bağlantılar kurarız bizler. Bazen farkındayızdır bunun bazen değilizdir ama yaklaşımlarımızda problemler olduğu sorgulandığı zaman ortaya çıkar. Nedir mesela yaklaşım noktasındaki farklılıklar ve özellikle de menfi noktada sıkıntı oluşturabilecek şeyler. Bu konuda en başa yazılacak şey şudur. Kendi dünyamızdan bakarak onların dünyasını tanımaya çalışıyoruz. Biz şimdi 21. asırda yaşıyoruz. Modernizmin inanılmaz derecede hayatlarımızı, zihinlerimizi işgal ettiği bir zaman dilimindeyiz. Her gün İslami değerlere, İslam'ın mukaddesatına bir saldırı var. O saldırılara karşı... Bizim farklı bir tutumumuz var. Böyle bir iklimde biz kalkıyoruz bir hadisi okurken ya da Allah Resulü'nün bir hatırasını bir sahabi efendimizle düşmanıyla dostuyla fark etmez bir hatırasını okurken o günün dünyasına gidip zemini doğru bir biçimde anlayıp oranın bağlamında meseleyi kavrayıp bugünün dünyasına mesaj taşıma gibi bir sorumluluğumuz varken Oturduğumuz yerden 21. dünya 21. asrın 21. yüzyılın bize verdiği telkinler çerçevesinde o günü anlamaya çalışıyoruz. Ve böyle anlamaya çalıştığımız zaman da ne yazık ki çoğu zaman yanlış anlıyoruz. İkincisi şöyle bir problemimiz var bizim. Beşer olduklarını unutarak beşer üstü varlıklar gibi algılayıp anlamaya çalışıyoruz. Netice itibariyle sahabe dediğiniz o kutlu nesil beşerdiler. Onların hiçbir tanesi masum değildiler. Hal böyle olunca siz onları melekleştirdiğiniz zaman asıl Allah'ın onları konumlandırdığı yerden kopardığınız zaman beklentileriniz de farklı oluyor ve o beklentileriniz çerçevesinde oluşan algılarınız aslında okuduğunuz metinleri şekillendiriyor. Belki aynı rivayeti okuyoruz ama çıkış nokta yanlış olduğu zaman o rivayetten, o hadiseden istenilen oranda istifade edilemiyor. Bunun tam karşısında şöyle de bir arıza var. Bakın bir tarafta beşer olduklarını unutarak ve beşeri üstü varlıklarmış gibi görerek bir yaklaşım var. Bir de şöyle onun karşısında bir yaklaşım var. Sıradan insanlar gibi görerek vahye şahit olma, Peygambere yoldaş olma gibi ayrıcalıklı bir hususiyeti gözden kaçırarak onları anlamaya çalışıyoruz. Evet onlar beşerdiler ama sıradan bir beşerlik değil ki onların beşerliği. Beşerin yapısı gereği nefisleri bedenleri bu manada öyleydiler ama bir büyük avantajları vardı onların. Onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Cebrail'in gezdiği sokaklarda geziyordular ve onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fasılasız ar aradı da kimse olmadan aracısız doğrudan muhataplarıydılar. Peygamber'e doğrudan yoldaş olmak sahabe olmak arkadaş olmak ayrı bir hususiyettir. Bunu da gözden kaçırırsak eğer yine o dünyayı doğru anlayamayız. Ne yazık ki bugün bazen de sıradanlaştırma gibi bir yanlışa düşünülerek o dünyaya karşı haksızlıklar yapılıyor. Alınması gereken dersler istenilen oranda alınmıyor. Dördüncü bir şey daha var. Tabi ve doğal olarak değil hayal ve hisleri ön planda tutarak anlamaya çalışıyoruz. Tabi ve doğal bir hayatları var ama bu bizi kesmiyor, yetmiyor bize. Kendi ideallerimizi aslında işin aslı gibi göstermeye çalışıyoruz. Öyle olunca da biz aslında metini ya da rivayeti kendimiz şekillendiriyoruz. Evet orada bir rivayet var. Ben de Bukhari'den okuyorum, sen de Bukhari'den okuyorsun. Sen de Müslim'den okuyorsun, ben de Müslim'den okuyorum. Ama çıkış noktalar aynı olmadığı için... Başka başka yorumlar ortaya çıkıyor. Kaynak aynı olmasına rağmen aynı şey Kur'an içinde geçerli. Kaynak aynı olmasına rağmen çıkış noktada bir sıkıntı olduğu için vardığımız noktalar, menziller aynı olmuyor ve bu arızaların ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bir diğeri de şudur. Ön yargısız bir şekilde okuyup Kur'an'ın hakemliğinde üzerinde tefekkür ederek o birikime yaklaşacağımız yerde sadece aktarmayla çalışıyoruz. Aktarıyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Burada bize nedir? Aslında buradaki bu sözün Allah'ın kitabı Kur'an'daki dayanağı nedir? Buradaki bu sahabe uygulaması hangi ayete yaslanarak ya da hangi hadise yaslanarak ortaya çıkmıştır? İle ahir bu tarz şeyleri çok fazla dikkate almıyoruz. Ya sadece nakilcilik yapıyoruz, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Ya da Kur'an'ın hakemliğini dikkate almadan başka başka sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyoruz. İşte biz bugün eğer asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünyayı ki o güzel dünya Kur'an'ın zeminidir o güzel dünya sünnet dediğimiz peygamber mirasının zeminidir. Zemin bağlam sözün anlamı olduğu için zeminin doğru anlaşılması sözün de doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı için doğru anlama noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Allah hepimize bu ufku nasip eylesin. Şimdi bu bilgiler ışığında belki bu maddeleri biraz açmamız gerekir ama asıl konumuz o değil. Bu bilgiler ışığında. Bir iki hususu ben sizin nazarlarınıza vereyim. Genel anlamda hadislerin nakli meselesi konuşulduğunda bazılarının zihninde 21. asrın telkinatı var. Öyle olduğu için de bugünkü imkanlar çerçevesinden o gün değerlendiriliyor. Sanki yazı malzemesi çok fazla her yerde bilgisayar var, daktilo var ya da defter var, kalem var. Yazı noktasında hiçbir problem yok. Şimdi biz belli şeyleri değerlendirirken neden Aleyhisselat ve selam Efendimiz'in sözleri falanca zamandan sonra yazıya intikal etti? Niye öncesinde yoktu da falanca zamana kadar olmadı sonra olmaya başladı? Bu fasıla uzadığı içinde başka başka arızalar ortaya çıktı gibi yanlış bir algı var. Bu bir kere doğru değil. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın ben Kur'an üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün hangi Müslümanın evine gitseniz en az 2-3 tane musaf vardır. Fazlası vardır eksiği yoktur. Ama ben Hicri 1. asrın sonlarına kadar 3 kıtaya varmış İslam coğrafyası noktasında bir değerlendirme size vermek istiyorum. 1. asrın sonuna kadar 3 kıtadaki İslam coğrafyalarının tamamında toplasaydınız kamilen 20 tane musaf bulamazdınız yoktu çünkü o gün divit yok kalem yok kağıt yok zaten deri parçalarına şunlara bunlara yazılıyor ve selam efendimizin okuma yazma noktasında başlattığı seferberlikle aslında hicri birinci asırda inanılmaz bir devrim gerçekleşiyor. Ve yazıya uzak olan o millet yazıyla tanışıyor. Yazının malzemeleriyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle buluşmuş oluyor. Şimdi kalkıp bugünkü şartlardan o günü değerlendirirsek çok büyük bir haksızlık ederiz ve anlamamış oluruz. Mesela Benazuri, nübüvvet öncesi Mekke ve Medine ile ilgili bize bir bilgi verir. Mekke'de topla, topu, topu topu 17 tane okuma yazma bilen vardır. Okuma bilen çoktur ama hem okumayı hem yazmayı bilen azdır. Çünkü yazı biraz daha farklı bir şeydir. Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce bu sayı sadece 12'dir. Ama aleyhissalatü vesselam efendimizin başlattığı o büyük adımlar bir dönem bu katiplerin sayısını yani yazıyla uğraşanların sayısını 40'a kadar vardırmıştır. Biliyorsunuz her adımında aleyhissalatü vesselam efendimiz buna teşviklerde bulunmuştur. Ve bu başka başka noktalara doğru gitmiştir. Ama o günlerde böyle bir vaka var. Başka bir örnek vereyim size mesele iyice anlaşılsın. 7. ya da 8. yılda hicretin aleyhissalatü vesselam efendimiz Yemame reislerine bir mektup gönderir. Yazar yazdırtır ve gönderir. Mektup ulaşır Yemame'nin reislerine adamlar tararlar tararlar tararlar bir tane bulamazlar ki mektubu okutsunlar. Bir ya da bir buçuk aydan sonra bir okuma yazma bileni bulurlar da Aleyhissalat ve selam efendimizin yazdığı mektup öyle okunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından Halid bin Velid'in cihat hareketlerini biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Hire seferleridir. Hire seferleri sırasında nasıl olduysa ihtiyaç oldu Ordunun içerisinde sayı saymayı bine kadar birden bine kadar sayı saymayı bilen var mı yok mu diye Halid İbni Velid bir araştırma yapmak durumunda kaldı. 5000 ya da 7000 kişilik ordunun içerisinde bir avuç insan bir elin parmakları kadar insan ancak bine kadar sayı saymayı becerebildi. Şimdi böyle bir zemini konuşuyoruz. Böyle bir zeminde konuşurken hadisler niye işte ikinci asırdan sonra yazıldı gibi bir meseleye götürüp meseleyi yazlıyoruz Ve o hadis birikimimize müktesebatımıza şüpheler düşürüyoruz. Eğer bu cehaleten değilse bunun amacının ne olduğunu biliyorsunuz. Biz kimseyi yargılayacak durumda da değiliz ama böyle bir vaka var. Şimdi benim güzel kardeşlerim sadece meseleye... Asrı saadetten de bakmayalım ben kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim sizde birçoklarınız özellikle yaşı benim yaşıma yakın olanlar ve benden büyük olanlar daha iyi bileceklerdir. Bizim kuşak kuşağımızın Anadolu'dan gelen insanların hangisinin annesi yazı bilirdi Allah aşkına çoğumuzun babaları yarım yamalak bilirdi anneleri hiç bilmezdi. Benim çocukluğum küçücük bir kazada geçti Erzurum'un Horasan ilçesinde bir Kırtasya dükkanına ben bakıyordum. Horasan 80 küsür köylük bir ilçe o ilçenin muhtarlarının tamamı bizim Kırtasya'deydi. Ve ben okuma yazma bilmeyen muhtarların evraklarını küçükken yazıyordum. Bu dediğim hadise yüzyıllar önce değil dediğim hadise 30-35 yıl önceki hadiseler 30-35 yıl öncesine kadar da bu memleket böyleydi. Şimdi bu manada malzemeler artınca yazı noktasında farklı bir zemine iş kayınca bulunduğumuz zeminden kalkar da asr-ı saadetteki bu işi değerlendirmeye çalışırsak Haksızlık yaparız anlayamayız ve o anlamama bizde başka başka yargılara sebebiyet verir Allah korusun peygamber aleyhissalatü vesselamın mirası olan o nebevi mirasla aramızdaki mesafeleri daha da arttırır aklımıza şüpheler düşürür ve başka başka sıkıntılar ortaya çıkar İşin bir boyutu bu bir başka boyutuna da dikkat çekmek istiyorum elhamdülillah burada biz asr saadeti yıllardır anlamaya çalışıyoruz Ders yapıyoruz, kitap okuyoruz bu konuda ben buradaki cemaati istisna tutacağım. Ama genel anlamda şu anda şöyle bir algı var insanımızın içinde. Sahabe deyince akıllarına çağrı filmindeki birkaç tane tablo gelir. Hepsi böyle beyaz elbise giymiştir. Nur gibi yüzleri vardır ki öyledir zaten Onur yüzüne itiraz edecek yok. Hepsinin beyaz beyaz sakalları vardır ya da siyah siyah. İşleri güçleri peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında oturmaktır. Ya cihada gitmişlerdir ya da Mescid-i Nebevi'de oturmuşlardır ibadet etmişlerdir. Bütün zamanlarını hayatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçirmişlerdir. Vallahi böyle değil böyle değil. asab ı kiram efendilerimizin hayatlarına bakın onların da sizin kadar en az dertleri var. Evlilikleri var çocukları var çocuklarıyla problemleri var işleri var ticaretleri var anlaşmazlıkları var kavgaları var gürültüleri var var oğlu var bu kadar varın içerisinde onlar sahabe zaten bu kadar varın içerisinde Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razı Hazreti Ebu Bekir sahabenin sertacıdır başımızın da o güzel halkanın da en önemli ismidir ve en önemli noktasında durur. E, Hazreti Ebu Bekir'in hayatına bir bakın ya en büyük imtihanı evlatlarıyladır. Erkek çocuklarıyla Hazreti Ebu Bekir'in imtihanı bugün birçok babanın imtihanından daha şiddetlidir. Bu kadar şiddetli bir imtihanla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra o güzel dünyanın en önemli isminden bahsediyorum size ama böyledir. Tarlada çalışmışlardır elleri nasırlaşmıştır ekmek parası derdine düşmüşlerdir bunların hepsi onların dünyasında vardır. Onun için geceleri gündüzleri mescidinde geçen insanların sayısı bir avuçtur. Şimdi biz genel bir değerlendirme yaparken sahabe hakkında niye işte bazıları fazla rivayet etmedi de bazıları çok rivayet etti deyip isimler üzerinden bir kavgaya tutuşturursak meseleyi bu hususu da gözden kaçırırsak yine anlamayız. O çok hadis rivayet edenler var ya kendilerini bu işe vakfedenlerdi. İlim noktasında başka işleri olmayanlardı. Ebu Hureyre gibi, Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amr gibi, Enes bin Malik gibi radiyallahu anhü mecmain bir avuç özel seçilmiş insandı. Ve bu işin eğer tabir caizse özel olarak istihdam edilmiş insanlarıydı. Ama ben şimdi biraz sonra size söyleyeceğim. Hazreti Ömer bile kaç yıl bir gün geldi Resulullah'ın yanına bir gün gelemedi. Çünkü diğer gün evini geçindirmek için uğraşması lazımdı. Sahabe Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir hakikat öğrendi. İnsanın yiyeceği en güzel rızık alnının teriyle kazandığıdır. Öyle ona buna yaslanarak bu o bu baba bile olması olsa bile ona buna yaslanarak öyle bir hayat yok. O hayatı Allah Resulü istemiyor anlının teriyle kazanacaksın kimseye bu manada yük olmayacaksın bunu bildiği için de sahabe Allah Resulü'nden mahrum kalma noktasındaki bir sıkıntıya katlanarak bir gün Resulullah'ın yanında bir gün değil ya da bazen namaz vakitlerinde gelip sonra işinin başına dönerek böyle bir hayat yaşadılar bu iki tane hususu bilerek meseleyi anlamaya çalışalım ki Bugünkü söyleyeceklerimde bundan sonraki söyleyeceklerimde biraz daha doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim şöyle bir gidelim aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında çok önemli bir yeri olan veda haccına ve veda hutbesine. Biliyorsunuz İslam dönemindeki ilk ve tek hac olduğu için o o hacca veda haccı dendi. O haç sırasında aleyhissalatü vesselam efendimizin Mina'da Müzdelife'de Arafat'ta okuduğu hutbelerin tamamına da veda hutbesi ama aslında hutbelerdir o veda hutbeleri dendi. O veda hutbelerinin metinlerini biz şu anda çok güzel bir biçimde okuyabiliyoruz. Çünkü bize eksiksiz bir biçimde ulaştırıldı çok önemli şeyler söyledi son buluşmaydı o vasiyet nitelindeydi. Ya eyühenes diyerek insanlığa hitap eden evrensel mesajlar vardı o hutbenin içerisinde ve Aleyhisselat ve selam Efendimiz adeta 23 yıllık risalet tarihini o hutbelerde özetliyor bir kez daha bazı hakikatleri karşısında duran yüz bini aşkın sahabeye emanet ediyordu. Ne dedi mesela? İnsana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeğinin altını çizdi. Şeref mi istiyorsunuz? Şeref Abdullah olmaktır. Mevki, makam, kariyer, etiket bunların hiçbiri değil. Asıl şeref Allah'a kulluktur. Veda hutbesinde ve Selam efendimizin kul olmaya özellikle dikkat çekmesi bundan dolayıdır. İnsan onurunu zedeleyen en önemli şeyin asabiyet olduğu gerçeğinin altını çizdi. Ve her türlü asabiyet... Ayağımın altındadır dedi. Her türlü asabiyet cahiliyet davasıdır dedi. Ve muhteşem bir evrensel mesaj verdi. Keşke sesimiz... Sedamız şöyle bir dünyaya şu sözleri duyurabilecek kadar olsa sözlerin sadece ulaşması yetmiyor. Bu sözün gereklerini de Müslümanlar olarak bir yapabilsek. Allah aşkına şu sözü nerelerde okusanız hangi insan buna itiraz edecek? Hangi insan buna kapısını kapatacak? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana... Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece nededir? Takvadadır. Nerede? Nerede bu? Bu ufuk nerede? Bu bir nebevi ufuk ama bu nebevi ufuk bugün nerede Müslümanlarda? Böyle bir şey yok. Asabiyet öyle bir işlemiş ki bizim damarlarımıza ufacık bir imtihan olduğu zaman hemen başlıyoruz. Hemen o 100 yıldır 200 yıldır damarlarımıza işlenen ırkçılık milliyetçilik farklı bir biçimde bizde tezahür ediyor. Allah Resulü söyledi ölçüyü de koydu kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Sen bunu anlayay, anlayıp gereğini yerine getireceğin yerde nerede böyle bir Müslüman böyle bir Müslümanlık böyle bir Müslüman ufku hayatımızdan çekip gitti. Konuşurken iyi konuşuyoruz. Mesela şunu diyoruz bin yıldır kardeşiz etle tırnak gibiyiz. Tamam çok güzel ama biraz önce nebevi mesaj bize bir şey söyledi. Etle tırnak gibi olduğun zaman kendi için istediğini kardeşi için de istediğin meselesini anlasaydın hep et olarak kendini görmezdin. Sen mübarek hep etsin tırnakta diğerleri diğerleri tırnaksa. Kesip atmayı da bili bili bili biliyorsun onu da rahat bir biçimde yapabiliyorsun böyle bir şey yok etle tırnak gibi eğer olacaksan bazen sen et olacaksın. Bazen karşıdaki tırnak ama bazen sen tırnak olacaksın. Bazen karşıdaki et olacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Ama bu ufku Müslümanlar olarak anlayamadığımız için bugün paramparça olduk. Halen de parçalanmaya devam ediyoruz. Ve bu ufka yaslanmayana kadar da daha ehli küfür bizi parçalamaya devam edecek. Başka ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Canın malın namusun. Mukaddes olduğunu vurguladı. Son sözler kadınlar size Allah'ın emanetidir dedi. Ve bu meselede de inanılmaz derecede bir ufuk bıraktı yine. Haksız kazancı önleme adına faiz meselesini gündem etti. Bu manada aslında ümmetin en büyük imtihanının faizden olacağı gerçeği de veda hacında bir kez daha Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarında karşılık buldu. Kan davalarının sonlandırılmasını istedi. Ona ait şeyleri de ayakları altına aldı. Suçun şahsiliğini söyledi. Mesela nerede Müslümanlarda var mı böyle bir şey? Adamın oğlu bir suç işledi. Toplum ne yapıyor? Toplum o aileyi tamamen tecrit ediyor. Annesi, babası, akrabaları o suçun sanki içindeymiş gibi algılanıyor. Ama bak sallallahu aleyhi ve sellem bir insan suç işlemişse... Suç şahsidir dedi. Sen ondan dolayı yargılayamazsın başkalarını dedi. Ama biz bunlara da kulaklarımızı tıkadık. Daha neler neler söyledi. En son ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın beni sizden soracaklar. Görevimi yapıp yapmadığımı sizden soracak ve sizden şahitlik isteyecekler. Ne diyeceksiniz? Asab ı kiram efendilerimiz yüz bini aşkın. Hep birden dediler ki şahadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize lazım olan her türlü nasihatı ve vasiyeti yerine getirdin. Biz buna şahit olacağız ya Resulallah dediler. Şimdi onlar bu şehadeti yaparken ve selam Efendimizin eli şöyle el şahadet parmağıyla havada onlar şehadetini bitirdikleri zaman efendimiz şöyle elini indirecek o cemaatin üzerine. Üç kez şahit ol yarab, şahit ol yarab, şahit ol yarab diyecek. 14 asır sonra eğer bizim de şehadetimizin bir anlamı varsa biz de şahidiz ki hepsini bize ulaştırdı. İnşallah ona ümmet olmayı da Allah bizlere kolaylaştırsın. En son ne dedi biliyor musunuz? Bu söze varmadan şehadeti söylemeden önce.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 Olabilir ki burada bulunan kimse buraları daha iyi anlayan birisini ulaştırmış olur. Neydi serlevhamız? Sözlerimizi duyan, duymayanlara ulaştırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bunu söylüyor. Burada bulunanlar, şahit olanlar Gaip olanlara ulaştırsın çünkü ben bu sözleri sadece size söylemiş değilim bu sözleri size söylüyor ve size emanet bırakıyorum Bundan sonrası size kalmış burada bulunmayanlara bu sözleri ulaştıracaksınız Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ah şurada ufacık bir yerdeyiz Şimdi hoparlör mikrofon olmasa sesim arkalara gitmiyor. 124 bin insan Ebu Razi öyle söylüyor. 124 bin insan Allah Resulü'nü dinliyor. Söz nasıl ulaşıyor kar altta o insanlara, o uzaklarda olan o cemaatin büyüklüğünü şöyle zihninde tasavvur edin. O cemaate nasıl ulaştırıyor? Aleyhisselat ve selam efendimiz mikrofon kullanıyor. Ama mikrofon Bizim bildiğimiz mikrofonlardan değil insan kullanıyor. Rebi'a İbni Amr'ı bu iş için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirmiş. Rebi'a İbni Ümeyye'yi affedersiniz. Ve onun gibi birkaç tane böyle o cemaatin içerisinde eskiden vardı ama şu anda ihtiyaç olmadığı için artık yapılmıyor biliyorsunuz camilerde. Ara müezzinler vardır imamla o cemaat arka cemaat arasındaki bağ kuran ara müezzinler vardır İmamın söyledikleri arkaya ulaşsın diye böyle şeyler yaparlar efendimizin tam da orada yaptığı o orada müezzinler ya da münadiler yerleştiriyor sesi gür olan sahabileri sallallahu aleyhi ve sellem bu iş için görevlendiriyor çünkü mesele ciddidir Allah Resulü konuşuyor o sözler onlara emanet edilecek o emanette sonraki nesillere aktarılacak dolayısıyla iyice anlamaları iyice İyice duymaları iyice kavramaları iyice bellemeleri bunun üzerinden de başkalarına duyurmaları noktasında vazifelerini yerine getirme adına adım atmaları gerekir. İşte sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin veda haccında yaptığı bu hal bize aslında peygamber sözlerini başkalarına duyurma sorumluluğunun ne kadar önemli bir hakikat olduğunu söyler. Hadis kitaplarında siyer kitaplarında yüzlerce örnek var ben şimdi bir miktarını size yine aktaracağım burada. Ama hiçbir örnek olmasın sadece veda haccında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahit olanlar gayip olanlara ulaştırsın sözü bile tek başına olsaydı peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin anlaşılıp ulaştırılması noktasında sahabenin üzerinden bize bir görev verildiği kavranılırdı ama dediğim gibi daha neler neler var şimdi benim güzel kardeşlerim asıl konumuza geçtik aslında ama burada parantez içerisinde bir şey söylemek durumundayım bir kesim var ne yazık ki var 25-30 senedir biraz daha fazla var Siyere, İslam tarihine, hadise yani bizim sahih İslam geleneği mid, geleneği dediğimiz o birikime karşı menfi bir tavırları var. İşleri güçleri şüpheyle konuşmak, şüphe atmak, zihinleri bulandırmak böyle bir şeyi kendilerine meslek edilmiş bir kesim var. Bu kesimi dinleyin hadis, sünnet bu manada onların yanındaki yerini anlarsınız ama ilginçtir. O şüphe düşürdükleri müktesebata işlerine geldiği zaman oradan cımbızla rivayetleri çekip kullandıklarında görürsünüz. Hadis sünnet deyip o İslam müktesebatına karşı burun kıvıranların dillerinden düşürmediği bir hadis var. Nedir o hadis? Ayşe anamızın Allah Resulü'nü bize tasvir ederken onun ahlakı Kur'an'da hadisi. Bu bir Kur'an ayeti değil bu bir rivayet. Bunu Ayşe anamız söylüyor o sizin eleştirdiğiniz tenkit ettiğiniz hani 200 sene sonra yazıldığı için içerisine birçok beşer kalemi bulaşmış diyerek burun kıvırdığınız kitaplar var ya o kitapların içerisinde geçiyor bu rivayet. İlginçtir mesela bu kesim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı mutlak manada bilmeyeceğini söyler asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gaybi bir mesele söyleyemez bilemez. O kesmin iddiasına göre böyledir. Ama dinleyin, Ammar bin Yasir'in bahi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair rivayeti söylerler. Peki bu rivayeti niye söylüyorsun? Hani Resulullah bilmiyordu gaybi? mutlak manada gaybı elbette ki Allah bilir ama Allah isterse peygamberlerine o gaybten bazı perdeleri kaldırır ve o gaybi olan bazı meseleleri duyurabilir. Ona da biz ihbar-ı gaybi deriz. Ona da belli ölçülerde sallallahu aleyhi ve sellem duyurur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelecekte olacak hadiselere dair yüzlerce hadisi var. O hadislerinin hiçbir tanesini almayıp sadece Ammar bin Yasir'i almanın sebebi ne? Bunu sorguladığınız zaman aslında meseleyi anlarsınız ama iş oralara oraların değerlendirmesine girerse başka yerlere gider. Mesela o kesmin dillerinden düşürmedikleri bir hadis nedir? Kim benim adıma? Yalan söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet bu söz bir hadistir ve bu hadise itiraz edecek hiçbir şey yok. Göreceksiniz ilerleyen derslerde müstakil olarak bunu da bir ders konusu yapacağız biz. Tamam da sen bu rivayeti söylüyorsun. Niye diğerlerini de söylemiyorsun? Bunun gibi 10-15 tane var. Bir tane de şu var. Hz. Peygamber hadislerin yazılmasını ve rivayet edilmesini yasakladı. Bunun delillerini de tenkit ettikleri o kitaplardan veriyorlar. Hatta hadislerin yasaklandığını yazılmasının yasaklandığına dair en önemli rivayet Müslim'de geçen Ebu Said El Hudri'nin rivayetidir. O rivayetine de güzel güzel aktarıyorlar. Tamam aktarılsın bizde hiçbir problem yok. Biz zaten derdimiz orada ne varsa hepsinin masaya yatırılması ve anlaşılması noktasındadır. Ama bizim derdimiz şu olmamalı. Cımbızla çek oradan işine geleni kullan işine gelmeyeni bırak. Böyle bir şey ilmi bir ahlaka da usule de sığmaz. Onun için ben şurada kısadan bu meseleyi bir değerlendirmek istiyorum. Bilenler bilir aslında geçen medrese dersinde bu meseleyi biraz daha geniş ele aldık. Ama burada söz yeri geldiği için bir daha kısaca değerlendirmek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis nakledilmesini Yasakladı mı hadis nakledilmesini ve yazılmasını yasakladı mı yasaklamadı mı? Biraz önce söylediğim hadise göre aleyhissalatü vesselam efendimiz kitabeti yazılmayı yasakladı. Ebu Said el-Hudri efendimizden hitaben diyor ki benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Hadis sahih mi? Hadis sahih. Ama hadisin devamı var sen niye devamını görmüyorsun bak hadisin devamından ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem benden rivayet ediniz bunda bir beyis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın bir cümle ne dedi benden Kur'an dışında bir şey yazmayın dedi. İkinci cümle ne dedi benden rivayet edin dedi. Demek ki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece yazıyı yasaklıyor. Yoksa rivayet edilmesine ait Aleyhselat ve selam efendimizin bir yasağı yok. Yine Ebu Said el-Hudri şöyle bir şey naklediyor bize. Ben oradayken bir meclisteyken adamın biri geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden hadisleri yazmak için izin istedi. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu izni vermedi. Bu da sahih bir rivayettir. Bu da kaynaklarımızda var. Ebu Hureyre bir hadis rivayeti diyor. Bakın ne kadar net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Bir gün diyor biz kendi aramızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazıyorken Efendimiz yanımıza geldi sordu dedi ki bu yazdıklarınız nedir biz de dedi ki ya Resulallah senden işittiğimiz sözleri yazıyoruz. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem biraz da gadaplandı ve dedi ki Allah'ın kitabı haricinde kitap mı istiyorsunuz bilir misiniz sizden önceki milletler ancak Allahu Teala'nın kitabına rağmen yazmış oldukları kitaptan dolayı sapmışlardır. Bu hadis de sahip bir hadis mi? Evet sahip bir hadis. Peki buna dair yani bu fasla dair birkaç tane daha rivayet var mı? Var ama bu kadarla iktifa edelim. Şimdi sadece bu hadisler üzerinden değerlendirme yaparsak yanlış yaparız. Bu hadisleri söyleyen peygamber canlarımız onun yoluna kurban olsun feda olsun. Şunları da söylüyor. Abdullah İbn Amr diyor ki ben. Aleyhissalatü vesselam efendimizden ne duyuyorsam yazıyordum. Arkadaşlarım bir gün beni tenkit ettiler. Dediler ki Abdullah ne yapıyorsun? O da bir beşerdir. Bazen kızgınlıkla bazen sevinç anı, anıyla bir şeyler söyler. Sen her duyduğunu yazarsan bunlar kayıt altına alınırsa başkalarının eline geçerse bu doğru bir şey olur mu? Tereddüt ettim dedi diyor. Yazayım mı yazmayayım mı? En iyisi dedim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorayım. Gittim Allah Resulü aleyhisselatu vesselamı anlattım. Resulullah bana dedi ki şöyle de mübarek ağzını işaret ederek yaz Abdullah yaz. Bu dudaklardan Allah'ın hoşlanmayacağı bir tek cümle çıkmaz. Yaz dedi. Ben de hayatımın sonuna kadar yazdım biliyorsunuz kitabı sadıka diye bir kitap oluşturuyor o yazdıklarıyla. Demek ki ve Selam efendimiz yazıya hadislerin yazımına da izin veriyor. Başka bir rivayet Bukhari'de geçiyor Ebu Hureyre'nin nakliyle. Valla ben de naklettim diyor Allah Resulünden hadisler. Abdullah İbni Amr da nakletti ama o benden daha hayırlıydı o yazdı ben ise yazmadım. Ebu Hureyre bu sözü söylüyorsa bu bizim için önemli bir şey ve yazı meselesinde eğer Resulullah aleyhissalatü vesselamın o getirdiği yasak hayatın tamamını kaplayacak bir yasak olsaydı Ebu Hureyre bu meselede Abdullah İbni Amr'ı kendisine fazilet itibariyle daha farklı bir konumda olduğunu dillendirmezdi. Bir rivayet daha söyleyeyim ensardan bir genç geliyor efendimiz aleyhissalatü vesselama ya Resulallah diyor ben senden bir söz işitiyorum ama hafızama güvenemiyorum tutamıyorum da hafızamda. Ne yapayım aleyhissalatü vesselam efendimiz de şöyle elini işaret etti sağ elinden yardım al dedi yani yaz dedi. Ve bunun gibi daha başka rivayetler de var. Şimdi hadislerin yazımını yasaklayan rivayetler sayısı 6 ya da 7 tanedir. Hadislerin yazılmasına müsaade edilen rivayetler sayısı da 20'ye yakındır. Niye bu ihtilaf var? Bazı rivayetler farklı farklı sayılır da onun için ama yazıldığına dair rivayetlerin daha fazla olması da önemli bir şey. Şimdi benim güzel kardeşlerim çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Aleyhissalatü vesselam efendimiz kendi sözlerini yazdırdı mı? Yazdırdı. En büyük delil nedir burada? Onun yazdığı her bir diplomatik mektup aslında efendimizin yazdığı bir vesikadır. Ve sadece sallallahu aleyhi ve sellemin elimizde şu anda altı tane başka ülke insanlarına hükümdarlarına yazdığı diplomatik mektup değil. Allah rahmet eylesin Hamidullah hocanın. El ikus Siyasiye kitabını okuyun 200'ün üzerinde vesikanın kayıt altına alındığına dair bilgiyi göreceksiniz. Yani Efendimiz ve vesselam bu işi daha kendisi hayattayken başlatmış. Peki burada bir yazın bir yazmayın deyip burada bir çelişki varmış gibi gösterilen görünen tabloyu nasıl anlayacağız? Kıyası yapın ciddi bir biçimde rivayetler üzerinde durun anlayacaksınız aslında sallallahu aleyhi ve sellemin yapmak istediği önceki dönemlerde yazı malzemesi tek olduğu için Kur'an'la aynı yere yazılmamak noktasında bir uyarıdan dolayı Efendimiz Kur'an'ın yazıldığı yerlere başka sözlerin yazılmaması konusunda bir uyarıda bulunuyor. En başta yazı malzemelerin azlığına ait bir şey söyledim. Oradan da meseleyi biraz daha iyi anlayın. Bir diğer şey karıştırılmasın. İnsanlar onu Kur'an gibi zannetmesin. Kur'an başka, hadis başka, Kur'an başka, Allah Resulü'nün sözü başka. Bunlar birbirine karışmasın noktasında bir hassasiyetle söylüyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerde bazı şeyler otursun. Nasıl ki kabir, az, kabir ziyaretlerini önce yasaklayıp sonra bu işe ruhsat verdiyse bu manada da önce bir yasak arkasından gelen sözleriyle ruhsat vererek bu manada bazı şeyleri ortaya koymuştur. Onun için ne olur bu parçacı okuyuştan bir rivayet çekerek o rivayet üzerine hüküm bina etmekten. O meselede söylemiş bütün sözleri bir araya getirmeden sadece bir iki tane rivayet ya da ayet üzerinden meselelere yaklaşmaktan kendimizi koruyalım. Bu yanlış bir algıdır. Bize Allah korusun yanlış yanlış yerlere götürecektir. Şimdi güzel kardeşlerim konuya girelim şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye kendi sözlerini kendilerinden sonraki gelenlere Ulaştırma gibi bir görev verdi. Bu bir vazife bunun da nasıl uygulandığını gelecek haftaki derste daha fazla bir biçimde göreceğiz. Ama ben şimdi bir başka hususa sizi götürmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerini anlaşılması için sahabeye nasıl bir yöntem uyguladı? O bir muallim sahabe talebe Nasıl ki Kur'an'ı onlara öğretiyorsa sünnetini hadislerini de öğretiyor. Peki bunu yaparken nasıl bir yöntem uyguluyor? Çok şey söylenir ben çerçeveyi daraltarak altı tane maddeye dikkatlerinizi çekeceğim. Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Bunlar çok önemli. Sözlerinin ezberlenmesi için tekrar ederdi. Sözlerinin hafızalara, hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Aynı gibi gözükse de aynı değil. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranılmasını isterdi. Sözlerinin baş, başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. 6 tane maddede biz aleyhissalatü vesselam efendimizin hadis talimini sahabeye nasıl yaptığını özetleyebiliriz. Birincisi neydi? Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Aleyhisselat ve selam efendimiz öyle ben yaldızlı söz kullanayım haşa. İşte cemaat bilsin ben ne kadar bilginin bilgi için bak ne kadar güzel güzel laflar biliyorum işte batıyı da biliyorum doğuyu da biliyorum felsefeyi de biliyorum mantığı da biliyorum haşa böyle bir şey yok. Aleyhisselat ve selam efendimiz çok net konuşuyor net karşısındaki çoban da onu anlıyor. Alim olan Abdullah İbni Selam da onu anlıyor. Çok çünkü net konuşuyor. Anlaşılmak istiyor. istiyor. Anlaşılmak istediği için böyle yapıyor. Şimdi adam diyor bizim hoca öyle bir kitap yazmış ki hiçbir kimse bir şey anlamıyor. Eğer bir şey anlaşılmıyorsa o kitap değerli bir kitap gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Kitabın değeri başka bir şekilde kıyas edilir. Aleyhisselam ve selam efendimizde net bir biçimde anlaşılmak için bu manada net konuşuyor eğer sahabe anlamadıysa mesela bir söz söyledi şimdi ben de konuşan birisi olarak bir söz söylüyorum e istiyorum ki bir karşılık gelsin yüzlerden ama bu saat yorgun saatler olduğu için gözler gitmiş zihinler gitmiş o ayrı ben alışmışım ona bir de bizim koltuklar zaten rahattır koltuğa gitti mi süzülür millet ben ona da alışım. ama netice itibariyle karşılık göremeyince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha soruyor. Diyor, anlamadınız mı? Anlamadık. O zaman anlaşılacak şekilde Efendimiz izah ediyor. Bazen soru cevapla mesela bildiğiniz en meşhur hadis. Müflis kimdir? Dikkatler yoğunlaşıyor. Birkaç tane görüş söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra asıl neyse onu söylüyor. Yani Efendimiz bu manada muhataplarının seviyelerine göre... Çok net ve açık konuşuyor seviyelerinin üstünde asla bir söz yok hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatiplerin öyle cafcaflı sözler söyleyip yaldızlı sözler söyleyip burnunu ayağını kırarak işte bak ne güzel konuşuyor falan filan deyip rol yapan insanlara çok ağır bir şey söylüyor. Onun adı rol yapmaktır. Ve o peygamber mektebinden yetişmiş bir talebenin asla yapmayacağı bir şeydir. O işi ayrı bir şey. Biz film çevirmiyoruz ki burada bir insanlara bir şey söylüyoruz. O zaman net bir biçimde söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. O manada başka başka şeyler değil. Ama burada bir şey var. Şimdi onu en sonda söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen kızım sana söylüyorum gelinin sen, gelinim sen anla diyor. Yani direkt muhataba demiyor ama şimdi ne kızlar ne gelinler üzerine bir şey almıyor almadığı için ben bazen diyorum ki bu sünneti ben ihlal edeyim artık ben bazen açık açık söyleyeyim mesela şimdi bir şey söyleyeceğim belki kardeşlerimden bazıları gücenecekler ama ben söyleyeyim ama eğer yapmazlarsa açık da daha da açık söyleyeceğim. Sıgara gibi bir illetin ne kadar büyük bir illet olduğunu ben defaatle söyledim. Başka başka şekillerde söyledim. İradenin güçlenmesi noktasında söyledim. İradenin zaafiyetinin başka vesilelere sebep olduğunu söyledim. Ama bakıyorum ki yine bazı kardeşlerden geliyor o koku. Bu çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Ya yapacaksınız? ya da isimleri burada söyleyeceğim bir dahaki sefere diyeceğim ki şu şu şu isimler bir şey söyleyeceğim yani eğer kızım sana söylüyorum gelin gelinim sen anla meselesinde gelinler yok işte işi başka yokuşlara sürüyorsa vallahi bize düşen o olacak inşallah bana onu yaptırmazsınız. Ama Aleyhselat ve selam efendimiz çoğu zaman böyle söylerdi ki rencide olmasınlar. İnsanlara ne oluyor ki bazıları şöyle yapıyor bazıları böyle yapıyor diyor. En sonda zaten size öyle bir rivayet söyleyeceğim. Şimdi burada sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı meselesini unutmayalım. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe anamız anaların anası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Netti bu Ebu Davud rivayetidir. Yine anamız söylüyor çünkü Resulullah'ı en iyi tanıyan konuşuyor anamız söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözleri arka arkaya dizmezdi. Tane tane konuşurdu muhatabının iyice anlamasını sağlardı bazen bazı önemli şeyleri söylerken siz tek tek kelimelerini sayabilirdiniz. Bakın ve vesselam efendimizin derdi bu anlaşılmak için karşıya bir şey verecek. Bu sözü onun zihnine iyice yerleştirmek için tane tane konuşuyor net net konuşuyor açık seçik konuşuyor. Bu manada muhatap algılasın anlasın diye elinden geleni yapıyor. İkincisi sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Hadisleri emanet ediyor sahabeye. Bazen sahabeyle karşı karşıya geldiği zaman söyle bakayım o hadisi diyor. Eğer o sahabe efendimiz hadiste bir değiştirme yapmışsa ve vesselam efendimiz o değiştirmeyi o unutmayı o eksik bırakmayı düzeltiyor. Velev ki manaya... Ters düşecek bir şey bile olmasa bakın çok önemli bir şey söylüyorum mana ile rivayet caizdir aslında ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye bu işin çok önemli olduğunu kendi üzerinden gösteriyor. Mesela bir örnek vereceğim. Bera ibn Azib radıyallahu anhu insanın gençlerindendir ne gençlerden birisidir Musab'ın elleriyle iman şerbetini içmiş birisidir Efs kabilesindendir Bedre katılmak için gelip Resulullah ve vesselam Efendimizin önünde gözyaşı döken biridir ama yaşı küçük olduğu için Efendimiz tarafından geri çevrilmiş biridir. 15 yaşındayken Uhud'a katılmış biridir. Uhud'dan sonra Allah Resulü'nün bütün seriyelerine gazvelerine 18 mi 16 mı hepsine katılmış birisidir. Allah Resulü'nden de bize 303 tane hadis rivayet etmiştir. Uzunca bir ömrü var. Ya Hicri 71'de ya 72'de 80 küsür yaşlarında Kufe'de vefat etmiş birisidir. Böyle büyük bir isimden bahsediyoruz. Kendisi İlk dönemde gençken Risaletin mektebine kayıt olmuş bir talebedir. Ondan sonra bize 305 tane hadis rivayet eden bu konuda peygamber aleyhissalatü vesselamın hatıralarının ulaşmasını sağlayan önemli kametlerden birisidir. Şimdi diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz yanıma geldi ve bana şöyle bir şey dedi. Ey Bera gece yatacağın zaman güzelce abdestini al. Şöyle sağa doğru yat ve şu duayı oku efendimiz yatmanın adabını gösteriyor nasıl uyatılır bunu bile gösteriyor ya nasıl yatıldığını gösteren bir peygamber nasıl ticaret yapıldığını göstermez mi Allah aşkına nasıl ticaret yapıldığını gösteren bir peygamber nasıl bir devlet yönetilir bunu göstermez mi Allah aşkına. Hiç kimse kusura bakmasın biz meseleleri kendi işimize geldiği gibi yöntüyoruz. E bizi incitmeyen yerlerde peygamber konuşsun ama bize böyle ağır gelen yerlerde biz konuşalım. Onun adı İslam değil onun adı başka bir şey biliyorsunuz ne olduğunu. O İslam değil İslam yüzde yüz İslam'dır. Asla başka bir şeyle şirket olmaz başka bir şeyle de alanı paylaşmaz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hakikate uygun bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki şöyle ya Rabbi kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönettim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım. Sana muhabbetimden ve senden korkumdan dolayı sana sığındım. Senden gayrı sığınılacak başka bir şey yoktur. Ancak sen varsın. Ya Rabbi senin indirdiğin kitaba inandım, gönderdiğin Nebi'ye iman ettim. Çok güzel bir dua Arapçası da var kaynaklarda hem Bukhari hem Müslim'de geçer. Oradan özellikle ezberleyin gecenizin gecelerimizin son duası olsun. Bakın müjdeyi de veriyor aleyhissalatü vesselam. Ey Bera diyor eğer bu sözleri söyler ve o gecede ölürsen sen İslam fıtratı üzere ölürsün. Yani mümin olarak ölürsün. Şimdi Bera bunu duyar da du durur mu? Anında sözü ezberlemeye çalışıyor. Bunlar diyor senin. Son sözlerin olsun. Bukhari'nin vudu babının 75 numaralı hadisi. Müslimin zikir babının 56 numaralı hadisi. Hemen diyor ezberledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmeden. Ya Rasulallah dedim. Ezberledim. İster misin sana okuyayım? Oku dedim. Başladım okumaya. Hepsini söyledim, söyledim, söyledim. En sona gelince dedim ki o son cümlede. Amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Böyle diyeceğim yerde şöyle dedim. Amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi resulikellezi erselte. Nebiyike diyeceğine resulike dedi. Yani ikisini de biz Türkçe'ye ne çeviriyoruz? Peygamber ya. Ha nebi, ne resul ne fark eder? Manaya da bir şey yok. Başka bir şeye de bir etkisi yok. Ama Aleyhisselatu vesselam efendimiz dedi ki yanlış okudum. Nebi kellezi değil. Resulikellezi dedi ve beni düzeltti. Ben de onun dediği gibi okumaya başladım dedi. Şimdi Aleyhisselatu vesselam efendimiz kendinden duyulan bir duadaki bir kelimeye müdahale etmişse Varın siz bu manada efendimizin hassasiyetinin boyutunu anlayın bunların onlarca örneği var onun için sahabenin ödü kopuyor hadis rivayet etmekte eğer hafızalarına güvenmiyorlarsa susuyorlar mesela o saadet ikliminin önemli isimlerinden birisi Zeyd bin Erkam'dır radıyallahu anh Zeyd bin Erkam Bera İbni Azib'in de ticari ortağıdır beraber altın alırlar gümüş satarlar böyle bir ticari ortaklıkları var. İlerleyen yıllarda insanlar Zeyd bin Erkam'ın yanına gidiyorlar ya ne olur diyorlar bize peygamberin hadislerini rivayet et sen çok iyi biliyorsun. Ya diyor gidin başımından ben yaşlandım artık hafızama güvenemiyorum ben nasıl kalkar da kendim bile hafızama güvenmediğim bir halde Resulullah'ın hadislerini size söylerim. Gençken ne söyledimse gidin onunla yetinin bundan sonra da bana bu iş için gelmeyin diyor çünkü biliyor bu işin ne kadar önemli olduğunu o mektepte yetişen bir talebe biliyor onun için böyle tir tir titrenler Allah Resulü'nün adına konuşunca. Bakmayın bugün cahillerin söylediği sözlere. Hiçbir sahabi bilerek Aleyhisselat ve selam efendimiz için bir tane söz isnat edemez. Ona ait olmayan bir sözü onundur diyet söyleyemez. Ya biz bu yarım yamalak imanlarımız da bunu yapamıyoruz. O insanlar bunu yapabilir mi Allah aşkına? Ödümüz kopuyor biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına konuşunca. O insanların imanları da takvaları da bizden binlerce kat daha fazla. Elbette ki o insanların bu konudaki hassasiyeti daha fazla olacaktır. Üçüncüsü sözlerinin ezberlenebilmesi için tekrar ederdi. Bakın Enes bin Malik ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünün iyi anlaşılması için bazen konuşmasını Üç kez tekrar ederdi. Eğer önemli bir şey söylüyor da bizim de iyice ezberlememizi istiyorsa Üç kez aynı sözü tekrar ederdi. Ki böylelikle biz iyice o sözü ezberlemiş olalım. Dördüncüsü sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Şimdi birincisinde ne dedik? Ezberlemek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Burada da özellikle ezberleyin, yapın, edin diyerek Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Mesela çok kullandık bu dönemde. Daha çok kullanacağız bu hadisleri. Allah bizden bir söz işitip onu muhafaza edenin ve sonra da bir başkasına onu ulaştıranın yüzünü ak etsin. Allah bizi de o yüzü ak olanlardan eylesin. Aynı hadis bu biraz önce söylediğim Tirmizi rivayeti. Aynı hadis İbni Mace'de biraz farklı gelir. Allah benim sözümü işitip onu iyice anladıktan sonra başkalarına tebliğ edenin yüzünü aketsin etsin diyor. Bu da İbn-i Macede'deki Ahmet bin Hanbel'de ise şöyledir. Benden bir söz işitip onu tebliğ etmek için başkalarına ulaştırmak için ezberleyen kişinin Allah yüzünü hak etsin. Zira kendisine ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi o sözü anlayabilirler. Bu ifade önemli bir ifade. Aslında Zeyd bin Sabit İbni Mace'de bunu daha da geniş bir biçimde bize söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kendisine ilim ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi anlarlar. Aslında işitti aktardı ama o aktardığı kendisinden daha iyi anladı. Kimi fıkıh taşıyıcıları vardır ki kendileri fakih değillerdir. Kimi fakihler de Kendilerinden daha fakih olanlara o ilmi taşırlar. Allah şu kulun yüzünü aketsin ki dediğimi işitir onu anlar sonra onu başkalarına duyurur. Nice ilim taşıyıcıları vardır ki o ilmi tam olarak anlatmaktan yoksundur. Nice ilim taşıyıcısı da kendisinden dahi anlayacak olana ilmi taşır. Bunları söylüyor da sözü nasıl bitiriyor biliyor musunuz peygamber aleyhissalatü vesselam? Üç haslet vardır ki kim bunda olur bunlar kimde olursa müminin kalbi kin ve musibet husumet taşımaz. Üç haslet vardır ki kimde varsa o mümin kalpte kin ve husumet olmaz. Kalbinde kin ve husumet olmayana verilecek ödülün de ne olduğunu söylüyor cennettir. Hem de cennetin firdevs olan kısmıdır. Hiçbir mümine karşı yüreğinde kin beslememek insana cennetin en yüce makamı olan firdevsi kazandırır. Peki bu üç hususiyet neymiş? Ameli Allah rızası için ihlaslı yapmak. Müslüman idarecilere hayırhah olmak. Müslüman idarecilere Hayır şeylerini söylemek bu ne demek biliyor musunuz Müslüman idareci gittin yanına padişahım sen şöylesin sen olmasan biz ölürüz sen olmasan bu memleket yanar sen olmasan şu olur sen olmasan bu olur bu sözler o adamı firavun etmektir hayır ha olan adam bunu yapmaz. Hayır ha olan adam eğer övecekse, eğer o insana hayır adına bir şey söyleyecekse, gece açar ellerini Allah'ımdır. Şu toplumun önünde olan bu adamın ayaklarını sabit tut. Sen onu nefsine mağlup etme. Sen onu şeytanın elinde oyuncak bırakmadır. Gidip adama eğer padişahım sen olmasan bu memleket yanar diyen adam buradaki hadisin kapsamına girmez. Çünkü bütün firavunları Yanındaki yardakçıları o hale getirmiştir hiçbir firavun anasının karnından firavun olarak doğmamıştır ama o yanındaki şakşakçılar ah o şakşakçılar ah o med meddahlar ah o olmayan sözleri onlara söyleyenler onlar var ya hem o adamın ocağını batırırlar ondan sonra da onun eliyle bir memleketi ve bir toplumu batırırlar onun için burada söylenen şey budur. Eğer hayır ha olmak istiyorsanız hayrı hayra yaraşır bir biçimde söyleyin. Sonuncusu nedir? Müslüman cemaatine devam etmek. Müslümanlardan korkmamak, kopmamak. Müslümanların hataları var diye Müslümanları hakir görmemek. Yine bizim birbirimize faydamız var ya Allah aşkına. Ne zaman bunu anlayacağız? Şimdi falanca Müslümanın hatası var. Filancanın hatası var. Filanca... Başka bir mezhepte filanca başka bir mezhepte e böyle paramparça olmuş bir haldeyiz düşmana artık gerek yok ki şu anda iki milyarız zaten birbirimize yetiyoruz birbirimizi yiyip bitiriyoruz zaten hiçbir tane şu anda ehli küfre karşı şu gür sedayla bağıran içimizde yiğit var mı? Bütün sözümüz enerjimiz bizim birbirimizedir biz birbirimize horozuz başkalarına da tavuz hiç kimse kusura bakmasın böyleyiz. Onun için bu zilletin içerisindeyiz. Artık bundan kurtulmak için Müslüman cemaatin kıymetini bilmemiz lazım. Biz birbirimizi gözümüzdeki çapakla sevmeyi öğreneceğiz. Arkadaş hele dur şu zilletten bir kurtulalım ya bak şu anda namuslarımız kirleniyor. Çocuklarımız yetim kalıyor Allah aşkına ben biliyorum ki siz benden daha fazla feryat içerisindesiniz. Arakan yüreklerinizi yakmıyor mu şu anda? 1 milyon çocuğumuz kayıp bizim şu anda ümmetin 1 milyon çocuğu kayıp şu anda Suriye'de Huta şarkıya denilen yerde Doğu Guta'da bir haftadır 10 gündür bir dilim ekmek yok. Çoluk çocuk ekmeksizlikten açlıktan bitiyor bitiyor şu anda oradaki insanlar yok olsun ölsünler diye çevrilmiş muhasara altına alınmış su bulamıyorlar içmeye. Ya şu kadar bizde vicdan olsa insaf olsa biz bu meseleyi nasıl çözebiliriz bunu konuşuruz ama bunu konuşmuyoruz. Ama geliyoruz birbirimize sen şöyle dedin sen böyle dedin sen falancayı sevdin sen feşmekancayı sevmedin bunları konuşuyoruz. İşte düşmanın da istediği bu bizim elimize verecek bir oyuncak bizi ondan oynandıracak. kendisi de ne yapacaksa onu yapacak. Artık bu zilletten kurtulma adına işte peygamber aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarını duymamız gerekir. Söz nasıl bitiyor biliyor musunuz peygamberimizin? Müslümanların duaları onların hepsini kuşatır. Eğer Müslüman cemaatin içerisinde olursa. Onun için Allah bizi Müslümanlardan son nefesimize kadar ayırmasın. Biraz hızlandırayım başka örnekler de var ama biraz hızlandırarak geçeyim. Beşincisi. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. Sahabe diyor ki biz oturuyorduk Mescid-i Nebevi'ye. Efendimiz bir miktar durup sonra hanesine çekiliyordu. Biz aramızda ders halkaları oluşturuyorduk. Biraz önce bize söylediği ayetleri ya da hadisleri müzakere ediyorduk. Bir müddet sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam odasından çıkıp bizim yanımıza geldiğinde bizi o ilim halkalarında İlimle meşgul olarak gördüğünde o kadar sevinir o kadar sevinirdi ki yanımıza oturur bize hangi meseleyi konuştuğumuzu sorar bizi o meseleye dönderir, kendisi de o meselenin aslını bize söylerdi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle memnun oluyor ilim halkalarından eğer bir yerde ilmin bir müzakere varsa onun sözleri konuşuluyorsa İslam'a ait değerler konuşuluyorsa bu işler Resulullah'ı memnun ediyor bunu bilelim artık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da zaten Mescid-i bir gün girdiğinde iki üç halka gördü bir halka ilimle uğraştıklarına şahit olunca ben bir muallim olarak gönderildim deyip o ilimle uğraşan halkanın içerisine gidip oturmadı mı? Onun için müzakere önemli bir şeydir bu işte çünkü müzakere hafızayı sağlamlaştırır o söylenen o duyulan hakikatlerin iyice kavranılmasına sebep olur. O müzakere örneklerinden bir tanesini vereyim size. Dedim ya Hazreti Ömer bile ilk başlarda her zaman gelemiyor Efendimizin yanına. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in Ensar kardeşi Itban bir Malik. Avali diye bir bölge var bilenler bilir Medine'yi biraz uzaktır. O bölgede oturuyor Hazreti Ömer ve Ensar kardeşi. Anlaşmışlar nöbetleşe Resulullah'ın yanına gidiyorlar. Bir gün Hazreti Ömer gidiyor bir gün Hazreti Itban gidiyor. Hazreti Ömer gittiği zaman bir gün boyunca orada kalıyor artık hangi ayet okunduysa hangi hadis okunduysa ne hadisi olduysa hepsini kaydediyor hafızaya. Akşam geliyor kardeşini anlatıyor sıra eğer Itban bin Malik'teyse o gidiyor aynısını yapıyor akşamları ise bunun müzakereleri yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimize de bu mesele anlatıldığı zaman Efendimiz memnun oluyor ikisine de hayır duasında bulunuyor. Çünkü müzakereye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önem verir. Onların bu manada yaptığı şey Allah Resulü'nü memnun ediyorsa 14 asır sonra da bu manada atılan adımlar onu memnun edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bera İbni Azib'in bir rivayetini aktardım. Onun bir sözünü daha söyleyeyim. Bizler diyor her zaman gece gündüz Allah Resulü ile beraber olamıyorduk. Ondan bazı hadisleri bizzat işitemiyorduk. Çünkü hepimizin. Dünya işleri vardı meşguliyetleri vardı. Kimimiz tarlada bahçede kimimiz develerin davarların peşinde kimimiz de çarşı pazardaydık. Ama biz bizden biri kim o işe şahit oluyorsa hemen gelip o hadiseyi duymayanlara aktarıyor. Biz de onları hafızalarımıza kaydediyorduk. Unutmamak için de iyice anlamak için bol bol müzakere ediyorduk. Bera İbni Azib'in. O tabloyu aktarırken bize söyledikleri bu Enes bin Malik de diyor ki bizden Resulullah'ın yanında bulunur ondan hadisler dinler onun yanından ayrıldıktan sonra da o hadisleri kendi aramızda ezberleyinceye kadar müzakere ederdik. Bakın Enes bin Malik'in bu sözü de bize bir örnek olsun evet duyardık ondan ama sonra kendi aramızda bir araya gelirdik onları bir şekilde müzakere eder iyice ezberletirdik. Altıncısını da söyleyeyim sonra sizi bir noktaya götürüp bitireceğim. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. Hatırladınız mı Vedahatçı'ndaki sözünü? Hatırladık. Bakın Allah yüzünü ak etsin hadislerinde de başkasına ulaştırma noktasına bir teşvik var mı? Var. Bir de sahabeden birçoğunun konuşmasını sağlayan bir hadis var. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir kimseye bildiği ilimden sorulur da o da ilmini gizler cevap vermezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Biliyor ona soruluyor adam kibirden dolayı adam kesenin ağzını birileri açmadığı için neyse artık konuşmuyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor. Ebu Hureyre de diyor ki bir ilim öğrenip de onu anlatmayanın misali Allah'ın kendisine mal verdiği kişi gibidir ki o malı stoklar ama onu başkalarına infak etmez. Cimrilik yapar o da bir cimriliktir. Şimdi Efendimiz bunları söylediği için sahabe duyduklarını ulaştırma gibi bir hassasiyete giriyor. Sadece sahabenin yaptığı şudur bu işi daha iyi yapsa, yapan yapsın. Eğer şu cemaatin içerisinde bu işi yapan benden daha iyi biri varsa ben ona bırakayım. Ebu Hureyre bu işi daha iyi yapan birisidir. Biz ona bırakalım çoğu öyledir. Yarın benim medresedeki dersim Ebu Hureyre orada anlatacağım. Mesela Talha İbni Ubeydullah diyorlar sen niye çok rivayet etmedin? E çarşı pazar bizi engelledi. Ebu Hureyre'nin gecesi gündüzü Resulullah. Mı? O bunu onun için yaptı diyecek. Dolayısıyla buradaki ölçüyü anlayalım ki. Bazı isimlere haksızlık yapmayalım Ebu Said El Hudri bunu bildiği için özellikle gençleri gördüğünde heyecanlanır Gelindir ey Resulullah'ın vasiyetleri gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi bize vasiyet etti Gelin ve meclisin baş köşesine oturun çünkü bizden sonra bu işin halefleri siz olacaksınız Allah Resulü'nün sözlerini iyice öğrenin ve bu sözlerden mahrum olanlara götürün bu işin taşıyıcıları sizlersiniz Resulullah sizlere selam göndermiştir diyerek onları teşvik ediyor. İnşallah bu söylenenler zihnimizde olsun önümüzdeki haftada sahabenin bu konuda yaptıklarına dair uygulamalarını da görelim ki iki konu birbirini biraz daha tamamlamış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bir tane rivayet aktaracağım size ama biraz önce söyledim ya cümlenin içerisinde. Direkt kendi üzerinize alacaksınız. Ona buna değil. Ben burada kaç insan varsa her insana hitaben söylüyorum. Bakın rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü de söylediğinde sahabe hep kendi üzerlerine aldılar. Abdurrahman İbni Ebza radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz... Mescid-i Nebevi'de bir hutbe irade ediyor. Bir şeyler söylediği, bir şeyleri uyardığı, bir şeyler bize emanet ettiği, sonra sözü şu noktaya getirdi: Bazı kimselere ne oluyor da komşularına fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaz etmiyor, iyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyor. Bazı insanlara ne oluyor ki neye komşularına? Fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaaz etmiyor, iyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyor. Sözünü şöyle devam etti sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bazı insanlara da ne oluyor ki komşularından ne fıkıh ne de ilim öğreniyorlar. Onlardan öğüt de almıyorlar. Vallahi insanlar ya komşularına öğretecekler ya da onlara öğüt verip iyiliği emredecekler ya da kötülükten alıkoyacaklar. Diğer insanlar da komşularından fıkı öğrenecek ve öğüt alacaklar ya da ben onları hemen cezalandıracağım dedi. Şimdi bunları söyleyince Mescid-i Nebevi'nin havasının ne olduğunu siz tasvir edin. Söz bilmem anlaşıldı mı? İki sınıftan bahsediyor. Bir sınıf ilim bilen. Bir sınıf ise ilimden mahrum olan ama bunlar komşu birbirlerine. O ilim bilenlere diyor ki siz nasıl öğretmezsiniz komşularınıza? Fıkıh öğretmezsiniz, ilim öğretmezsiniz, vaazda bulunmazsınız, nasihatta etmezsiniz. Diğer kesime de diyor ki ya ayağının altında bilen bir adam var. Bir hoca oturuyor mesela senin apartmanında. Bir ilahiyatta okuyan talebe okuyor o, o, oturuyor. Medresede okuyan birisi oturuyor senin apartmanında. Sen niye bu adama gidip demiyorsun ki ayağına gelen bu fırsatta gel beni irşad et bana öğret. Bir yön, çerçevede ona da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor kızıyor. Öğretmeyene de kızıyor öğrenmeyene de kızıyor. Sahabe diyor ki bunu deyince biz birbirimize baktık. Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi kastediyor? Acaba kime bu bazıları hitabı kim? Herkes dönüp kendisini sorguluyor. Ben kiminle oturuyorum? Falancayla. Acaba ben falancaya söylüyor muyum? Ha ben söylüyorum o zaman bu bende değil. E benim bir komşum var Bedevi falanca yerden geldi. Daha İslam'a ait meseleleri hiç bilmiyor. Ben ona söyledim mi ya da o gelip bana sordu mu? Bu muhasebeyi yapıyor işin içinden çıkıyor. Ama bir kesim var ki şöyle boyunlarını bükmüşler. Ya herhalde Resulullah bizden bahsediyor diyorlar. Şimdi biz bunu üzerimize alırsak sınıftan geçecek kaç tane babayı çıkar içimizden bilmiyorum. Ama ne olur kendinizi sorgulayın. Oturduğumuz yerlerle irtibatımız yok bizim arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil bu Müslüman ahlakı değil. Apartmanda 20 tane daire var birbirinden haberimiz yok. Hastası mı var bu adamın ya imani bir problemi mi var bu adamın senin üstünde oturuyor bu adam. Tamam o gelmiyor o gelmiyor ona kızıyor peygamberimiz. Sen gitmiyorsun sana da kızıyor onun için hiç kimse onu başkalarına havale ederek bu işten kurtulamaz. Ne yapıp yapıp bizim ciddi bir seferberlik başlatmamız lazım bu konuda. Şu kadar insan binlerce insanın komşusudur. Şu kadar insan vazifesini yapsa bir bu kadar da üstte hanımlar var. Mesela hanımlar bizden daha iyiler. O konuda daha becerikliler daha fazla gayret ediyorlar. Ama bir şey oluştu bizde de bu son yıllarda din işleri kadınlara ve çocuklara havale edilmiş. Onlar gitsin sohbetlere onlar yapsın onlar etsin Biz de başka bir şeyler yap yapalım böyle bir şey yok. Onlar da alacak üzerlerine biz de alacağız. Ve etrafımızdaki insanları irşad etmekle kendimizi mükellef sayacağız. Komşumuzla sağımızla solumuzla bu manada bir irtibat kuracağız. O eşariler denilen zümre Ebul e, Musa el eşari biliyorsun radıyallahu anh. Onun kabilesi bakın fakihler onlar hepsi o aile öyle o eşarilerde ilim çok ileri düzeyde. Heyetle geliyorlar aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına ya Resulallah diyorlar herhalde sen bizi kastettin. Efendimiz de evet diyor sizin etrafınızda bedeviler var komşularınız var onları anlatacaksınız. Ama ya Resulallah falan filan bir şeyler söylüyorlar Efendimiz tekrar ediyor sözünü hayır dinlemeseler bile bir şekliyle farklı farklı kanallar bulacaksınız bu işi yapacaksınız. Zor işleri eşarilerin şöyle bir şey söylüyorlar. Ya Resulallah ne olur bir yıl bize mühlet ver. Bir yıl sonra sana rapor verelim. Çünkü bu adamlara söz anlatmak zor. Efendimiz bir yıl onlara mühlet veriyor. Bir yıl sonra bütün komşularını irşat etmiş bir vaziyette Resulullah'ın huzuruna geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Çok memnun oluyor. Onların yaptıklarından. Ve Maide suresinin 78. ayetini okuyor. İsrail oğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem, Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Peygamberin sözünü dinlemeyen adam haddi aşar sınırı aşar ve laneti hak eder. Onun için bu ayeti okuyor. Allah Resulü burada bir onlara görev verdi. Onlar da bu görevi aldılar üzerlerine ve götürdüler etrafındaki insanlara ulaştırdılar. Ben de şimdi bunu nakleden birisi olarak size söylüyorum. En başta kendi nefsime söylüyorum sonra size söylüyorum. İnşallah hepimiz yapacağız. Etrafımızı irşad edeceğiz. Olumsuzluklara takılmayacağız. 14 kere iman ettiğimiz peygamberimizin bir kapıdan kovalandığını alaya alındığını unutmayacağız. Nefsimizi ayaklar altına alarak gelmeyene gidecek adımlar atacağız. Bunu yapmakla kendimizi mükellef sayacağız ki ayette söylenen peygamberlerinin sözlerine karşı kulak kapatan o fırsatı kaçıran kavimin içerisinde olmayalım. Allah bizi bu hakikatlerden ayırmasın. Abi. Gücümüze güç katsın bizi tebliğ konusunda irşat konusunda kullansın Hakka yaraşır bir biçimde hakkı temsil adına gücümüzü arttırsın bize bu manada daha daha güzel işler yaptırsın Son duamda şu ne olur gelin o duaya gönülden bir amin deyin Allah dünyanın bütün mazlumlarını güldürsün en başta da Guta'daki kardeşlerimize bir rahmet kapısı açsın Elimiz ulaşmıyor gücümüz yetmiyor gözlerimizin önünde giden o kardeşlerimize Cenab-ı Hak katından rahmet indirsin. Abi. Zalimlerin belalarını kendi ellerinden versin Abi. oyunlarını bozsun planlarını başlarına geçirsin Abi. ne yapmak istiyorlarsa bu ümmete Allah onların planlarını başlarına geçirsin. Allah zalimlere fırsat vermesin. Bizi birbirimize sevdirsin. Gücümüzü arttırsın. Kudretimizi arttırsın. İrademizi güçlendirsin. Bizi birbirimize dünyanın mersus gibi bir tuğlanın bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek onun yolunda mücadele etme adına bir güzelliğe eriştirsin Amin. ve Mevla bu manada bundan sonraki hayatımızı geçmiş hayatımızdan daha da hayırlı ve daha da bereketli ilesin. Wassallallahu ala sidiine Muhammedin ve ala al sidiine Muhammed wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi Rabbi lalamin al fatihah.